Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın binek üzerinde de ibadet edebilirsiniz diye bir tabiri var diyor muhtemelen. Çok emin olmamakla birlikte izleyicimiz şöyle sormuş. Ben toplu taşıma işi yapıyorum. Sabah ve akşam namazları yolda oluyorum. Ayet-i Kerime'de bu ayet-i kerime kastederek ben yoldayken namazı bu şekilde kılabilir miyim diye soruyor. Buyurun hocam. <gülüyor> evet güzel. Şimdi hani şey yapmayalım bir vatandaşa soruyorlar. Sen niye namaz kılmıyorsun diye yani halkımız şimdi bir isim vereceğim ama hani mezhepçilik gibi bir şey olmasın diye vermiyorum. Diyorlar ki sen niye namaz kılmıyorsun? Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de namaz kılmayın diyor. E nerede diyor? La takrabus sala. Namaz kılmayın diyor. E efendim hemen kendisine deniliyor ki ama orada ne diyor? Ve en tüm süke sarhoşken namaz kılmayın. Canım ben hafız değilim diyor. <gülüyor> Oraya kadar ezberlemedim. Ben hafız değilim diyor. Onu hafızlara <gülüyor> Tabi. Şimdi bu kardeşimiz de aynı. Kur'an-ı Kerim'de diyor, yazıyor ki diyor, binek üzerinde namaz kılabilirsiniz falan. Ama orada ne diyor ayetik kerimenin başında? Feinkhiftüm eğer diyor düşmandan korkarsanız veya yırtıcı hayvanlardan korkarsanız ferijalen evropbana <feyn> o zaman yaya olarak veya binekler üzerinde kılın diyor. <gülüyor> yani böyle şimdi, bir zaruri durumda. Evet, yani. böyle bir durumda. Yoksa Böyle normal bir şekilde efendim ben şoförüm falan. Bir de üstelik şoför olduğunu söylüyor değil mi? Evet hocam. Yani suçu artıyor burada kat kat artıyor. Hani yolcu olsa tamam bir mazereti var falan diyoruz ama şoför sen arabanın şoförüsün, otobüsün şoförüsün değil mi? Burada aracını durdurabilirsin. Hem insanlara da bir imkan sunmuş olursun. Normal bir şekilde nafile namazlar binek üzerinde kılınabilir ama farz namazların binek üzerinde ya da işte bu tür vasıtalar üzerinde kılınması caiz değildir. Peygamber Efendimiz farz namaz kılacağı zaman yine yere iner namazını öyle kılardı ama nafile namazlarını binek üzerinde kılardı.